Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz namaz yapılan tesbihat. Biliyorsunuz her gün beş vakit amazan sonra yani tesbih çekiliyor. Şimdi aslında tesbih çekiliyor demek doğru değil aslında. Ve tesbih değil de oradaki tesbihatı selmek aslında. Muajinin fukarası. Muhacirin Medine'ye gelen yabancılar, Müslüman gelenler Medine'ye, Mekke'den başkadırlar. Muhacirin bu iki ayrı muhacirende bazının mal mülkü vardı gelirken çoğu genelde çok fakirdi bunlar. Bu muhacirin fakirleri, en fakirleri bir gün topları kenarlarında konuşuyorlar. Sonra peygamber geldi arşama senende. Dedi ki Ya Allah el-ü dusur mal sayfetler dereceyi uyluyeye kavuştu onlar Biz namaz kıyıyoruz onlar kıldılar. Onlar üst tuttular. Onların bizden üçün tarafı malları vardı. Ömre, haşaplar, yaptılar, cihayet yaptılar, verdiler. Yani biz onlara erişemeyiz dediler. Bu da zaman onlara bir şey öğreteyim. Yaptığınız zaman onlara geçersiniz bile bu Ne bunlar? Her namazdan sonra 30 defa ol demek. 30 defa. 30 defa Elhamdülillah. Otuz defada Allah'a yüper demek. Ve sonunda uzun kelime tevhid. Bazı madenler daha kıymetli oluyor bazıları. Hep şeyden çıkıyor bunların. Yani demir de olsun gelen çıkıyor. Bakırda, kalayda, kurşunda ve altında. Gönül üzemesi uranyum madeni daha da kıymetli. Demek ki bunların her biri yerden çıktığı halde bazen, bazen daha kıymetli bazen daha kıymetli. Hatta meyveler bile ağaçta olsun, yerde olsun, çile gibi bazıları daha kıymetli oluyor böyle. Şimdi zikir de böyle. Zikir de böyle. Bazı zikirler de Allah katında daha kıymetli. Yen daha kıymetli Nasıl ki meyvenin özelliği vardır. Hangi meyve daha yararlıysa, bu tabi daha kıymetlidir. Zikir de bunu gibi, bunları almamı daha farklı oluyor, akımet oluyor böyle. İşte üçü bunlar. Birin Subhanallah demek. Burada bize Allah'ımızın sayı veriyor. Otuz cefa diyor bakınız. Otuz cefa. Elhamdülillah Allah'a Demek gerekiyor burada. Yine bu adı şerif Muhar-ı Müslüm Ebu Davud'da. Yine Müslüm'deki adı şerifte Nesai'de Dürersem Hazretleri Ben sebbe Allah'a kim allah Teala tesbih ederse kim Allah-u tesbih ederse tesbih deyince aklımıza tabi çekilen Tesbih gelir aklımıza. Aslında tesbih kelimesi mastardır. Sebba filinden mastardır. Sebba üstte yuh gelir. Tesbih, allah Teala'yı tesbih etmek, tencih etme anlamına geliyor bilece. Men <gülüyor> Allah'e <gülüyor> kim ki allah tercih Teala'yı tesbih ederse yani Sübhan'la derse Fiddi bir küllü seratin her namazdan sonra, her namazdan sonra, Serahsen ve Selahseğine otuz defa. Aynı şeyin, bu daha biraz farklı olarak geliyor burada. Demek ki her namazdan sonra bir hadislerde de mektubetin geliyor. Namazdan sonra, sadece mektubetin geliyor, fazladan sonra anlamına geliyor. Bu için Şafir mezhebinde, farzdan sonra bu tesbih şekilleri Şafir mezhebinde. Kâbe-i farzlamaz mı herhalde çekilir, sonra kılınır böyle şey. Hanefi değilse sonra kılınır hanefide. Teşkilir. Ve hamide Allah'a yine kim Allah-u 30 defa da hamd ederse ve kibes anı 30 defa getirirse ve kâle-temâmel-mi'e oluyor 99 ve şunu söylerseniz tamamlamak için. Bunu hepiniz biliyorsunuz tabi. Anlam vereceğim onu inşallah. Gufre hatayyahu kendisi mizzebiz baharıyor. O kimsenin deniz küpü kadar günah da olsa Ya yani Bunlar muhteremler yani namaz şöyle diyelim ki İnsanın görevi, vazifesi namaz yani. Resmi veya resmi insanın namazı görevi. Bu tesbihat nedir? Bu da mesai böyle. Onun dışında. Bir kimse farz namazını sünneti haberi kıldı mı namaz namazı düşünün böyle. Bu nedir tesbihat? Mesaiye kalma. Kalma. Fakat şu sevabı çok fazla sevabı anlar. Şimdilik bir şey bu anlamıyla inşallah. Daha detaylı inşallah. 30 defa Sübhanallah. Bunu doğru söylemezsek anlam bozulur. Anlam bozulur muhteremler. Fayda olmaz. Bir ilacın terkibinde onun gramajı vardır. Hassastır. Eğer buna uyulmasa ila etkisi olmaz. İbahatı bunun gibidir. Sübhanallah. Bazıları P yapıyorlar. Sübhanallah Sübhanal P yapıyorlar bazı. Arapçada P yoktur Arapçada. P yoktur Arapçada. P, yı, C, Ç yok Arapçada. Buradaki B'dir evvela. Süb B'dir. İkincisi buradaki sincedir, incedir. Kalın, sat değildir. Şimdi Arapçada sin vardır, sat vardır. Hatta bir de perteksteğe bile vardır. Bunun için Kur'an-ı Kerim ancak Kur'an yazılır. Okuma haramla başlatması böyle. yanlış okuyorum çünkü böylece. Sub yaparsan insan subu sabı anlamına geliyor. Subu sab anlamına geliyor böyle. Sin inceleri sübü Sin'i bey vuruyor burada. Sübhanallah. E, Üçüncüsü çok duyuyorum Sübhanallah, Allah bakın. Sübhanallah. Ha buradan alınıyor. Ha yok burada. Sübhanallah. Ha. Biz onun için burada bu Allah Sübhanallah. Allah Eğer buradaki ha olmasa anlam bitti. Yani sub i kelime böylece. Hatta tek yalnız süb kelimesi sev, sevmek anlamına gelir böylece. Yani bak tek anlamına gelir böylece. Ekmesine sebbere şu şuşa sövdü. Böyle böyle. Bütün mesafadaki harfinde. Sübhan Allah. Sübhan Allah. Demek ki A burada çıkarılırsa çoğunda duyurum böyle Sübhan Allah, bak. Sübhan Allah, diyor. Sübhan onları tane böyle. Tekrarlıyorum bunu. Bir şey burada çıkartma gerekiyor. Biri Sin. Subdir, Sub. Değil, süb. İkincisi B, Pedir, süb. Üçüncüsü de harf var burada. Subhanallah, Subhanallah. Bir anlamı bunun, velamızı ceci tenzi etme. Tabii bu Arapça gelir Bu da masadır, Nezahattan gelir yani temiz anayla bela. Allah da Celle Celajaliyi her türlü 90 sıfattan tam 90 sıfattan. Sıfat özellikler görmek, işitmek, güç, kudet, bunlara sıfat deniyor bunlara. Şimdi bizim de sıfat aramız var. Yani görme duyumuz var, gözümüz görüyor ama sınırlı. Hatta beyindeki merkez ası görüyor bunu. Göz görmüyor bunu aslında. Oraya gidiyor bunlar böyle. Beyindeki görme merkezine bir arız oldu mu? Hiç göremiyor muhtemelenler. E katra geliyor, perde oluyor. Hadi katara alınıyor ama damar kuruyor. Gene bunun çaresi olmadı. Yani bizim görmemiz gözdenen şu bir sistem var burada. Gözden başlayan, Beni de sistem var böyle buna bağlı. Bizim görmemiz. Sonra bizim görmemiz sınırlı, kısıtlı. Uzak göremeyiz. Karanlıkta göremeyiz. Arkamızı göremeyiz. Yanımızı tam göremeyiz. Önümüze perde olsun göremeyiz. Mezrağa gideriz. karın göse göremeyeceksiniz. İşte Mevlamız dedir o her türlü noksanlıktan münezzeh. Yani her şeyi görür. Sınırsız, kısırsız anlamına gelir. İçimizi görür, dışımızı görür. Karşı taştaki kara karıncayı görür muhtemelenler. Karıncayın midesini de görür. Yani. Üreme mikrobunu da görür. Yani. Yerden ekrükleri görür Mevlam. Sonra işitme sıfatı işitme yani İşitme, duyma. Biz işitiyoruz mesela. Ama kulak, dış orta iç kulak yani bir takım sistem var burada belamada. Bir Biri arızlandı mı işitme zayıflıyor mu Tamamen insan kaybediyor işitmesine de kaybedebiliyor. Sarayi işle bizim sınırlı işleme bizler duyamayız. Bir kişi konuşurken ikinciyi din anlayamayız. Üç kişi konuştu mu iş anlayamıyorlar. Oradan oradan bir ses gelir. Dur hep şu dünyaya bakanlar Yani gerçekten kurtarımdan kul acizliğini bilmesi gerekiyor. Yani kul aciz varlık mı diyor vereceğime. Düşenin ki Allah gerçeği alıyor mealen baktığım galiba. Şu anda bütün insanlar, gerçi bütün insanlar var orada. Tabii uyuyanlar şu anda bütün insanlar Tabi kimin namaz kılıyor, zikrediyor, ediyor, kimde şarkı söylüyor niye bir şey yapıyor mesela böylece. <gülüyor> Hepsi mi görüyor, duyuyor. böyle. Karınca mı, karınca mı diyorlar. Hz. Muallimül İslam giderken sefere, karınca o vadisine gelip karınca o vadisiye geldi böyle. Karıncadan beyi dedi ki kahret Kalan nemli suyu sıkar, nem suyu kalan böylece. Ey karıncalar, günün civalınıza askerler girer, kimse bile buyla makda varmadı. Bak, karıncaların beyine var, kahret nemletiğin ya ya nemli hulu mesakin öptüm bu. Evet. Neler var bununla ne böyle? Karınca ona bir alem böyle. Onlar bir toplum yaşıyor böyle. Onların toplumsu hayatları var. Tabii toplumsu olunca bu tür bir beyleri var, reisleri başları var. <gülüyor> Nemlet'in. Hem de dişi karınca mutluların başlıyor. Kalet mi dişli anlamına ilgili bu arada. Ey karıncalar, gireminiz, askerleri geliyor, çiğnemesine buyurdu. Karınca. Demek ki, koca vadi dağılmış karıncalar, vadide, iki tane arasında, bir vadide almış karıncalar, o beyleri yuvadan bunu söyledi, onu duyuyor bunda karıncalar kontenler. Antenler var karınca, antenler var, test alınlar böyle hepsizle vereceğim. oluyor gelecek yani işitme konusunda karınca bizden üstün ama sema semi duydu muciz olarak fetebesseme daha elhamdülillah çok ne bilmiyorum fazla fetebesseme daha hafif grip şey bir temsilsin etti. ona gelecek onun sesine bu şekilde vereceğim. şimdi demek ki karınca da konuşuyorlar. Balıklara konuşuyorlar muhtemelen. Kuşlara konuşuyorlar. Bütün varlıklara konuşuyorlar. Dağlar taşlara konuş Zikrediyorlar. O yüce Mevla hepsini görüyor ve duyuyor muhtemelen böyle. Yani birbirini karıştırmıyorlar. Karışırma böyle şey. İşte bu subhanallah muhtemelen der. Allah'ı etme. O Mevla onun her özelliği sınırsız, sonsuz, kısısız. Her şeyi görüyor, her şeyi biliyor, her şeyi gücü yetiyor deni yapar mı evlâh Arkada ne geliyor şimdi? Elhamdülillah geliyor. Hatta aslında ate Küsü'ye bu bağlantılı bu. Tamam. bu tamam. Önce Atef Küsü okunuyor. Vela yevdü kiftuyma ve bir <gülüyor> alil azim bak para vallahi Vela o, o Allah'a güç değil. Geri yok korumak, muhafaza etmek, görme bilmek, yerle gökte Tam egemenlik bu Tam egemenlik kişi egemenlik var Yani bir zerre kımıldığıma izin vermezsen böyle Bir zerre, atom kımıldamaz böyle her O gök ay onun kesin evrinde her yerde. Yörüngesinde ayrılamazlar Vela hifzu e, Ali'l-Azim. Azim, al -azim diyor Allah. Azim. Şimdi, Arkadan ne gelir şimdi? Sübhanallah, Sübhanallah. Bir şaşkınlık anlama geliyor böyle. Sübhanallah, Sübhanallah, Sübhanallah. Böyle Allah'ın zahir arasında başına bak. Her şeyi gören böyle. Her şey gücü yeten, sonsuz, tünnüsü, güç sahibi egemenlik onun verir böyle. Sübhanallah, Sübhanallah. Oturuz defa ama yavaş acaba. Subhanallah Yok, oyuncak değil bu tane de. O bu, değil bu. Öğretiyor tane tane. He teşvihetme, sekil. Giban Yavaş yabale, verebile, böyle. Harita hakkını vere vere böyle. Subhanallah subhanallah subhanallah yavaş yavaş yavaş yavaş. Son ekil akadan kul Mevla taandır burada bak. 33 te seyirc ölenem var böylece. 38'de böyle. 33 defada ancak kul meleği de bile biliyor burada, böyle. Her seferinde yani biraz da şemalı musi gerekiyor burada, asla böyle. Ondan sonra ne geliyor şimdi? Kul meleği bildiği öyle meleğim var ki benim, öyle var ki benim, benim Onun. muhakkak Yaratan o böyle. Her şeyi bil o, oh. her şeyin tasarıfını on verdi böyle. Sonra geliyor kadın, şükür. Elhamdülillah, elhamd elhamdülillah. Bezap besap olursa. Elhamdülillah. Bu elhamdülillah bu da yanlış söyleniyor bazen. Nasıl yapılıyor? Elhamdülillah deniyor bu dönemde. Ne diyor mesela? Elhamdülillah, elham elhamdülillah. Olmaz. Elhamdülillah bakarlar. İki burada. Elhamdülillah. Elhamdülillah, elhamdülillah. elhamdülillah. elhamdülillah. elhamdülillah. elhamdülillah. Anlaman mı? Elhamdü bütün mehamid-i Kâbe diyor bunu. Mehamid-i Kâbe. Bütün övgüler, şükürler, medihler hepsi elhamdülillah. Lillah, Allah'ın hakkıdır bak. Elhamdülillah. Sözdeki lamb, lamb istikak. Onun hakkıdır. Bütün övgü medihler Allah'ın hakkıdır. Alemde, evrende. Karşı kimse hakkı yok böyle. şey? Neden? Yaratan alın terörler. Yaratan alın. Falan, falan kişi çok akıllı, çok zeki. O malı da zeki yaparlar zekayı. Efendim işte kişi mesela elma yiyor. Oh ne güzel tatlı elma. Elmaya tadı vereyim kim? Kişi mesela yazın karpuz kestiyor. Önce bir bakıyor ne, Önce bir rengine bakıyor. Oh kıpkırmızı. Tadına bakıyor. Tadı güzel verecek. Ne güzel karpuz. Ne güzel elma, ne güzel muz. Kişi su işi yazıyor, musa böyle bir yerde, bak ki bir kanep su buluyor, yazın çanta buz gibi su, tatlı su. Su işi, oh, güzel su. Suyu övüyor aslında böyle. Elma'yı övüyor mı diyor? Kabuz övüyor, ama övgü Allah'a gidiyor demeli. Allah gidiyor Kişi mesela bir eve bakıyor. Yeni inşaat inşa eden bir eve bakıyor. Oh ne güzel boyarmış diye böyle. Boya met ediyor ber. Fayansın ne güzel diyor ber. Fayansı mı övüyor? Fayansı yapı ustay mı övüyor mu sen? Elhamdülillah, elhamd. Bütün hamd esyanlar Allah'a mahzun hakkıdır böylece. Burada bir fark oluyor burada. Gafiller, gafiller. Orada perdede kalıyor gafiller. Yani elmada, karpıza kalıyor gafiller sadece. Çiçeği sever, neyse çiçeğine gider. Çiçeği orada gafili kalıyor böylece. İşte bu gafilde aşan ne yapıyor bunlar? Onlar Mevla şükürler aslında böyle. Bir çiçeğe bakar, elhamdülillah Rabbin Özel'ün bunu yaratmışım. O şey kokuyu veren kim? Koku. Hiç tükenmez bir koku. Ya yani çen kokusu budi annamın. Ama çen kokusu ve şey kurusa bile o koku devam ediyor onlar böyle. Çen rengi solmuyor. Yani bir en güzel bir kumaşlar güneşte soluyorlar ama çen rengi solmuyor derler. Sonra şekillerdeki renk uyum, renkte uyum böyle, böyle. böyle. uyum çiçeklerde o uyum, o renk onların tabi özellikleri var, farkları var. Görevlere verenler bundan bu şekilde. Şinnaviya Allah dostları ehli kemal derler böyle. Yani perdeyi aşanlar böyle. Varlığı değil, yaradını görenler onlar her zaman mevla'yı görür. Ona şükür edelim. Su içer. Allah'ın sana çok şükür. Suyu sen yarattın. Böyle. Bir havaya solur. Bir yere temiz havaya gider. Korkunan havadan bağır böyle. Arada bunalmıştır. Bir çıkar şöyle. Bir nefes. Of oh, ne güzel terliyemiz Allah. Allah'ıma sana çok şükür de ver. Allah şükran de ver. Şükür de derler. Demek ki şükür yani Allah'ın hakkı celecalı. Şüheş yaratan O. arkadan ne geliyor? Arkadan tekbir geliyor. Artık kul burada Allah'a teslim oluyor onun büyüklüğüne. Allah-u Ekber, allah Ekber, allah Ekber, Bak. En büyük Allah. Ancak büyük O'dur. Ona mahsul büyüklük. Her şey fevkinde olmadı. Otuz defada tekbir getiriyor burada böyle şey. Bu tekbir ne oluyor? Kulun gözünde dünya o zaman küçülmesi gerekiyor burada. Mesela tezbi çekiyoruz Allah'a Allah haber derken. Ama aklımızda iş var, güç var, ev var, bak var, şunlar bununla aklımızda yani var. Allah'a diyoruz ama akıl başka yerde, günün başka yerde tabi buradaki amaç olmuyor. Olsun böyle şey. Yani dil başka, günün başka mu olmuyor. İkisi birleşirse o zaman bir şey derler Artı ikisi birleşmeden iş gelmez. İkisi Ocak şaşmaz. bir i̇şte şey bunlar böyle. Gönül yani kalp ve dil, kalp ve de dil meleşe. Hiç i̇şte böyle. Demek ki dil bunları söylerken kalp olması gerekiyor böyle. Elhamdülillah derken kalp bunu tasdik edecek böylece. Vekalet-i temamiyye 100 anla yaşanır böyle 100. La ilahe illallah Teala'şih ilah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. İmanın özü. Amat bilenim bak tevhitin özü böyle. Miftah dedim. Anahtar. Ne anahtar? Cihan anahtar mı? Miftah. La ilaha illallah. Allah'tan başka ilah yok. Ama Öyle olmuyor işte aslında böyle. Bunu zikir olmaz bu şekilde. Bakın. Aslı üzerine zikir başka la ilahe illallah. La ilahe illallah zikir başka. Allah'a mı? Allah'a ilahi Allah'ta mı? bu ilahi Allah'a bu ilahi olur mu? <gülüyor> olmaz <Olmuyor>, değil mi? Tamamdır. Ay be. Türkçe deniş den demiyor La araçlar nefi. Olumsuzluk böyle. Nef ediyor La ilahe hiçbir la yoktur. Evrende dolaşıyordun. Billallah, ancak ancak Allah. Ona ayılatın başka böyle şey. Buradaki la, önce la, kalpteki bütün puturu çıkarıyor mu Nedir bu? put? Başka ne varsa maşiva deniyor bunları. Altıma her çıkınca böyle. La hep çıkarıyor, temizliyor kalbi, atıyor. La ilahe illallah. Bu kavramlar böyle. Yani bu tevhid çok önemli bir böyle. Önemli şu, imanın özü. Yani Anlatları bu böyle La ilahe illallah. Vahdehu. Vahdehu. Vahit bir. Bir ehadiyet vardır, bir vahdaniyet vardır. Ehad da birdir, vahide birdir böyle. Vahdaniyet, eşir, dengi olmayan birlik. Eşi dengi olmayan bir Allah cildi şaliye böyle. Evet mevlamımız yaratıcı çok varlıkları var mevlamımızın melekler, peygamberler, dağlar, taş ve cehennem var böylece. Ama hepsi bunların bir mahluk, mu yaratılmış böyle. Allah bir olduğu halde. Bu da vahdet üstün dal üstün. Bu da harangeli geliyor Allah bir olduğu halde ona başka ayı yoktur. vahdeti. Buradaki vahdeti. Tabi Allah çok geniş aslında. Zatında, sıfat, esmasında, efalinde zatında bir, sıfatında bir, esmasında bir, efalinde bir bela varacağı. Zatı bir, Mevla'mızın başıla yok, oğlum başka. Sıfatlarında başka, sıfatında yine de sıfatında. Yani her şeyi ancak Mevla görür. Cevalli olsun, Peygamber olsun, her şeyi gülüp Her şeye gücü yetmez. Yani sıfatına bir. Her şeyi gören, her şeyi bilen, her şeye gücü yeten, egemen olan Mevlam böyle. Yani Sıfatına bir. Esmasında bir. Esmasında, isimlerinde. Er-Rahman, Er-Rahim, El-Latif, El-Hadir, El-Alim. Hep bunu isimlerim El-Avızda. isim isimlerim Biri gizli yüz, es, isim azamdır. Bundan Mevlam bir Muhteremler. Er-Rezak. Bir mezerek verin Yani öyle konu ki bu konular Muhteremler. Öyle konu ki bu konular böyle. Yani dalışa bunun sonu olmayan bir derya denirseniz okuyunuz bunu. Böyle. Yere rızakmış. Er rızak. Rızık veren. Bana mı başka veren başka? Yok değil mi? Rızık veren. Rızık yaratmak için lazım? Şu arem lazım. Önce rızık yaratmak için. Ee, önce yer küreğe az. Kızın gaz haline yıkıyor. <gülüyor> Öyle. Belem bunu soğuttu. Her soğuttu, yer kabuğunu soğuttu. Böyle böyle. Yeteri kadar böyle. Soğuttu böyle. Yeterli değil ama gene böyle şey. Suy lazım su lazım. Ve lan deniz, yarattı yeteni, deniz yarattı ki, yani yarattı. yeten deniz yataklarını yarattı depolar ya bunlar böyle. Dolduruyor ki ne yapmıyor bunlar böyle. Ya ne kadar su dengesi lazım, ona göre azanlı depolar denizler okyanuslar aslında bunlar böyle. Hatta. Boş ama böyle bunlar böyle. Ve lan suyu yarattı, doldurup depoladı bunlara böylece. Bir rızık işi mutlaka bir rızık işin. Bir alem lazım böylece. Dünyayı yetersiz, tabi yetersiz, su yetersiz böylece. Güneş de lazım. Su buharlanacak. Okunursa su bol. Yarın başlarken ormanda su yok. Ağaç yutlaması yok muhtemelinde. Oraya su ulaşması gerekiyor ormanlara. Kırlara, darlalara, bahçelere, bağlara. su gitmesi lazım. Az gidecek? Evlenme güneş de yaratma. Böylece. Güneş yapma yaratma evlenme. Güneş ne yapıyor? Enerjiyle güneşle su ısınıyor. Boğarlaşıyor. Boğarlaşıyor böyle. Öyle boğarlaşma ki hani çok şeffaf oluyor. Beyaz gözü görünmüyor bile böylece. Bu su boğarıyor. Havadan hafif oluyor. Yukarı çıkıyor böyle. Çıkıyor böyle. Ama atlasıyla geçemiyor. Soğuk da yaklaşıklarında duruyorlar. Dur, duruyorlar. dur. Asker bağırlarında. Yani soğuk tabaka bir sınır burası böyle. Orada mavi askerler var yani böyle. Bu arada geliyor, çıkamıyor. Ne olacak çıkarsa, deniz, denizler kuru gider mütevendir? Yani her bu araçların su altın süre geçsin, dünyada kuru gider, su kalmadı. Tutuyamayan onlar, dur bakalım. Sınır var, aşamıyor sınırı böyle. Sonra toplanını Mevla dilediği zaman, dilediği yere onu gönderecek. Önce bunların toplanması gerekir. Kim toplayacak bunları? Askerleri var. Rüzgar hava işte böyle. Rüzgar esiyor sağdan soldan geletti yerden böyle. Topluyor bunlara böyle. Yoğunlaştırıyor bunlara böyle. Yoğunlaştı. Nereye gidecek bunlar? Efendim işte frene gidecekler. Oraya göre rüzgar esiyor bunları gönderiyor bunlara. Gönderiyor bunlara böyle. Gönderiyor böyle, Oraya açacak bunlar böyle. Yenemsizlik olacak. Sonra ne gerekiyor? Her vaadin rızdan yaralanmaz şekli başka ama Her vaad mutlaka. Yarayacak kuş da acaba bundan? Akılda yavru da var mı terhabele Mevlam rızık yaratan mevlam, kudrna bir demevelam bunu da yaralanma imkani mevlam arayıb bela. Yani sinir sistemi. Ağza başlıyor, şurada başlıyor, burada başlıyor terhabe bak. ...videye gidiyor, barsaya gidiyor... ...ne işlem oluyor böyle, ne işlemle... ...kimyasal böyle, ne enzimler böyle böyle. gidiyor böyle... bana? yiyse gidiyor bana. ...hatta... E, ...mesela bir insan ne yiyeceğini bilirse, kanı aç yiyeceğini bilse böylece... ...beyin bunu hep algılıyor... ...gerek hem hazır enzimleri... ...onun senin kol olduğu böyle... ...bu olsun bu şey ...neler oluyor işimizden böylece... Şey. Şimdi hiç şundan mı çıkıyor bundan bu şekilde böylece... E bu ne kim yapar bu Yani rızkı yaratan böyle, Rızkın sebebini yaratan. İnsanlara gereken o sinir sistemi sinirimsini yaratan böyle, sinirimsi sistemi. Mesela karınca da aynı sistem mi var karınca tara da? Karınca o aynı sistem var karıncada böyle. Hatta mikroplarda yine sinirimsi var mikroplarda aynı sistem var mikroplarda. Demek ki mevlamız birdir vahdehu birdir zatında, sıfatında, esmasında, efalinde yaptığı işlerini böyle. Böylece. Ancak o işleri yapar böyle. Yani yere göğe hükmü geçen, tedbir tutarif eden olur muhtemelen böyle. Yani bir insana herkene bakarsa baksa sonuçta Allah'ı göreveceğiz La şerike onun orta şeriki dengi yok. Ne yazık ki insanlar tapılmışlar ama bazı şeylere. Tapmış insanlar böyle. Ne diyor bunlara? Müşkini, müşrik. Yani müşrik. Allah şirk şey koşanlar, müşrikler. Niye tapıyorlar? Ne kadar yani saçmalık ve abirin aptallık yani Kendileri bir kayadan taşı kopuyorlar. Büyük kayanın taşı koparıyorlar. Kendileri verecek. Bunun sülteyi büyük bir yere mek getiriyorlar. Elenebilir çıkış keski. Bunu üzerine biniyorlar. Bunu oluyorlar buna böyle. Bunu şekil veriyorlar böylece böyle. Küçük bunu böylece. Ondan sonra diker dik dik bir yere. Bir de onu seçiyorlar. Onda işte her şey yapılıyor da Yani heykellere tapılma. Heykeller perişlik. Put Bu da muhtemelenler. Duvarısının döneminden başladığı puçulunun köklerinin heykelle başladı. Heykeller başladı böyle. Belli şahısının kişilerin heykelleri dikilir. Öne giderler. Evel Meclisler törende saygı duruşur der. Ne de dersen? Ayinde. Buradaki kelime bir değil. Ama bir tapın var bunda. heykellere. tapın vardır. Bu puçulunun müşriktir bundan muhtemelen bir şey böyle. Bu nedir? Bu saçmalıklar da saçmalık. Peki o taştı, ne abi birikme materiyalı ya? Hadi İbrahim Hazretleri onlara kırdı, falan başlayıp diye neykeniz savunamadı onlar? Ne ya materiyal, neykeniz savunulmama bu şeye birece? Şey. İşte laşikeler Allah'ın şirki yoktur, o birdir bir devlet, vahdeti Allah birceleşarip böyle. Mülk onundur. Devrim mülkü akadın böyle göreyim mülk onun böyle. Mülkiyet onun. Kimse karşılmaz. Yer, gök, mezar, dünya hep böyle şey. Bunun için Allah dostları Celleşali ölümden korkmaz da korkmaz da mezaradan bunlar böyle. Mezar da Allah'a mülüküyor ve Allah'a böyle şey böyle. Mevla dilerse o güzel bir dilerse Mevla mezar insan dünyanın daha güzel oluyor. Dünyadan daha tatlı oluyor. Mevla'nın huzur oluyor. Yani. Ve neyine hamdı o halde hamd Allah <gülüyor> Allah'a mahsustur. Ve hiçbir Allah'ın şeyin kadir. Allah her şeye muktedir, kadir-i mutlaka verecek. Hiç ön gücü yetermeyadamıza. Şimdi bu tesbihat 99'da kalıyor cemaatta da camilerde muterhemdir. bu kelime-i tevhid bunu söyler camilerde? Allah Allah'ı çekiyorlar böyle bekliyorlar. Cemaattan biri de Allah'a okuyor bunlara vereceğim. Cemaat ışık kaldı. Eşli kaldı Efeleci. Şimdi aslında bunun cemaatı çekilmesi bidattır aslında muhtemelen efendim. Bidattır Efeleci. Yani peygam zamanında bu çekilmiyordu bu zamanda. Çekilmedi Efeleci. Herkese severse bunlar böylece. Böyle cemaatı çirkilince bir kısıtlama oluyor. Ki bazı meclis yapan kişiler ne yapıyor? Kendi sıfır sıfır çabuk çekiyor. Cemaatı sıkıştırıyor bu sefer. Aslında Sıkışmama gerekiyor, Ona uyumama gerekiyor, uyumama gerekiyor ona, ama alışılmışını bu, alışılmış, git işin derken, siman siman siman simandan, yani bir oyuncak. O denver, konjekumşa denver. Namazda ancak imam uyudur, farz namazında. Farz namazda e, imam solun sıran verdi mi, o da bitti muhtemel, o kadar, Onun işi bitti muhtemel. Bir de cemaat serbesttir böyle. Serbesttir böyle şey. Herkes bunu kendi yapması gerekiyor. Yavaş yapması gerekiyor. Ama tesbihatı tesbih çekmek lazım mı bunda acaba tesbih? O boncuk lazım onlar bir tanemler. İstanbul'da biliyorsunuz emanetler bu arada. Kutu İstanbul'da. Çoğunca bilirsiniz bunu. Peygamberimizin sahabelerin emanetler haberleşiyor. Orada teşbih mi teşbih? Tesbih. Bakın muhtemelen. Peygamberden yok muhtemelen. Kullanmadan. Sahabelerden tesbih yok muhtemelen. <gülüyor> teşbih yok muhtemelen. Mu? Mu? Yalnız Peygamberden zamanında bazı yaşlı kadınlar sahabe değil, bazı yaşlı kadınlar hurma çekirde alırlar. 13 tane hurma çekirde. Kadın bilmiyor saymasını Yaşlı kadınlar, tabi o dönemde kokuma bir şey yok kadınların tabi görgüsü kadınlar ama sahibi yine tabi Allah dostu ki kendi tabi kendileri. ne abi onlar oturmuş durumda almışlar, teyvanı gördü baktı her zaman zetleri bir şey demedi ama böyle aslında yaşlı kadınlar o da dizir değil am bele bu matan bu şekilde bu peygamber bir gün şey buluyor kadınlara mı kadınlara mı teyvandır? hadeş şerif, tırmızı ve hakimde. Aleykümün bir tesbihi, bettehli ve takdisi. Aleykünle. Aleykünle. Arapçada, aleyküm erkekler oluyor böylece. künde müennet zamiri, kadınlar olmuş oluyor. Ben bu kadınlara kadınlar, kadınlar, şu an devam ediniz. Tesbih'e tehli, devam ediniz bunlara. Ve akadın da bir enamili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 Peygamber soracak bunlara, parmak uçlarına. Sizin sahibiniz ne yaptığınız, ne kullanırsınız bunlara böylece. Ve konuşacaklar bunlar, müstantikaz olacak bunlar. Bunun için Peygamber'e böyle tavsiye etti muhtemelen anda, kadınlara da böylece. Demek ki parmak yapmak daha efter muhtemelen. Yani tesbülü olmaz, denemez. Olmaz, denemez. Peygamber'e mevhid etmek me me bazı kadınları olmaz, denemez. Fakat Peygamber'e kendi kullanmadı sabeği kullanmalı teşek kullanmalı teşek kullanmalılar. Kullanma kullanmalılar. Peygamberi kadar özür olarak kadına buyurdu. Paoje bunu çiçekle bu şekilde parmakla böylece. şey. bir gece rüyamda bir mübarek zat ama çok duruldu. Kim olduğuna gönlüme bildirilmedi. Yani göne bilirse gönebilir. Tanımaz da gönül bilir mi var Kim olduğu gönlüme bildirilmedi. Ama çok ama gayet duruldu, güneş yüzü böyle çok öyle, hiç gömeli bir tip insan böyle. Öyle bir insan ayakta. Bana o oymaktı bana bu şekilde. Dedi parmağın çiçek bana. Çok kadar önce böyle. Bana şöyle tavsiye etmedi. Üç süre tek böyle. bakın bunlar. Sübihal'la sübihal'la sübih kapa. Sübihal'la sübihal'la kapa. Açma başı bunlara böyle. 30, Üç tek söyledi, 30 oldu bu Bayağı bunu örtmüş gibi rüyamda böylece. Sübhanallah, üçerisi var. Sübhanallah, sübhanallah, sübhanallah, sübhanallah, sübhanallah, sübhanallah, sübhanallah, sübhanallah, sübhanallah, sonra açmamış, açmamış açma böyle. Otur, tek bu şöyle. Bir de vası söyledi, tekrar söyledi, üç sıra söyledi muhtemelen sübhede. Üç kez faydalı sübhede. Elinle yaparlıklı bir şey, böyle bana kavuştuk bir şey diye böylece. Söyledi bana. Şimdi de günümüzde bir sapıklık hareket var muhteremler. Kendilerine bunlar Kur'an Müslüman diyor kendilerine. Kur'an Müslüman diyorlar. Yani sadece, sadece Kuran'da varsa yaparız diyorlar. Bu nedir tabii? Dini dörtte üçünü yok etmesi yükselmektir. Çünkü dini yaşantı hükümler ahkamı şeriye dört şeydenir böyle. Kitap, Kur'an. Sürekli İsmail'e kredi fukadır böyle. Şimdi abi Kur'an Müslüman'da deyince sünneti peygamberi dışlıyor. İcmari sahabeyi dışlıyor, kıyaz dışlıyor. Yani dinindeki yaşantıyı üçte biri dörtte biri indiriyor. Üstüne yok inkardı muhtemelen. Şey Peygamber dışlıyor bunlar bu şekilde. Ne diyor bunlar? Efendim işte bu sünnet deyince Kur'an'da var mı? Hatta öyle cahilleri ki, muhtemelen cahilleri ki Kur'an'daki bir kelimeyi bilemez. Mesela bir kale. Evet dedi şöyle anlamında ama bunun aslı nedir mesela kabeledir şudur budur buradaki babi Elif'e kavuşturdu bunu mesela bir kare kelimesi o kadar hasıl bir şey böyle şey var yani Kur'an'da bir kelimi anlamını bilemez kalkın ne yapıyor bir meal okuyan meal meal başta Kur'an başka müsterihimdir nedir meal Kur'an bir evrensel bir okanus Kur'an Allah kelamı son sınırsın bunu ben e, nedir? insanın almayabildiği, alabildiği bir şey oradan verileceğim. Muhtemelen böyle. Kur'an o değil. O değil muhtemelen Ne diyor bazı cahiller? Efendim ben de Kur'an'ı inceledim. Vay vay zavallı bak be. Ne alı okumuş da? Ben Kur'an'ı bulamadım. E, sen kimsin ben? Be, ya müşterik misin sen be? Sen Nasıl bulacak bunları bu şekilde vereceğim? Aslında her sünnet Kur'an'da vardır aslında muhtemelen vereceğim. Ona bulamaz tabi vereceğim. Mesela bu teşbihler Kur'an'da var mı? Bu Kur'an-ı Kerim'de. Kaf 40. ayetinde. Ved barı secûd. Ve müfessir bir ved barı sünnet yani teşbih edin buyuruyor. Son ayetin sonunda ved barı secûd. Her şey namaz sonu teşbih yaparız örneği. Namaz teşbih yapar. <gülüyor> <gülüyor> Eğer Allah Teala bize bunu farz kılsaydı Uygulaması zor oldu muhtemelen beri. Ancak Kur'an'ı peygamber bir muhtemelen beri. Ki sahabeler, Hazreti Bekirler, Hazreti Ömerler ehli Kur'an muhtemelen beri. Ehli Arap. Ehli yok ehli Arap böyle Peygamber en yakın insanlar. Yani peygamber'in en yakın insanlar. Onlar, sahabeler. Hele sahabelerin büyükleri. Böyleyken Resulullah ayet-i e geliyor. Yarış ona nasıl ibret bunu? İnşallah. Böyle böyle bakın burada ver barı sucud her secdeden yenaban sonra tespih yapmıyor önemli buraya şey Yani aslında sucudda Kur'an kim uygulamasıdır bana. Bir buna doğru günümüzde müterrimler Cihaz namazında tespih çekilirme çekilmez cihazın namazında. Bir gün bir camide bir cazide, bilmeden ben camiye gittim, bir başka bir yabancı bir camiye gittim, da varmış. O da büyük cami, çok abuk cemaatta. Tabii cemaat çıkıncaya kadar o ben paramını tepe çekiyorum Biri geldi, kulamba. Cemana tepe çekilmezdi bana, daha çekmedi bana. <gülüyor> Aynı musunuz bunlar, kulamba sen belaca? Tabii baktım, bir şey dememekten Gitti gittiken işte belaca. Şimdi bir ibadet yerinde iptal etme muhtemelen evvelce. Yani cihaz olunca teşbir kalkmıyor. Mesela Bahram, Kur'an Bahram'ında teklif teşvikleri vardır. Teşvik teklifler var. Allah'a emanet edilir bu şekilde. Bu çekiliyor ama Allah'ın emanet et selam da var. Onu kaldırmıyor o. Bir öncelik meselesi var burada. Öncelik meselesi var muhtemelen şimdi. Şimdi aslında aslında cenazenin acele edilmesi gerekiyor canzide bela. Ciz'in ertelenmesi gerekiyor bela. Hazırsa hemen bu namaz kılması gerekiyor. Şimdi aslı şu, bunun aslı bir cam vakit namazına yani getirinece fazını kılınır olmaz ciz'ini kılınır sonra sonra kılmak lazım Aslında. Neden namaz fazı ayın Şimdi kural bu. Üstünlük mislim Namaz, farz, ayın. Herkese farz ayın böyle. Kılınır. Yanımızda farz kifaya. Farz ayının bir aşağısı o böyle. Aşağısı. Önce farz namazı kılınır. Sonra farz köyün namazı kılınır. Gidenler giderler. Kalanlar sünneti sonra kılınır mı? Aslında böyle. Şey böyle şey. Yani sünnetler beklemez böyle. Farz kılınır. Hemen aklına mı kılınır aslında böyle şey. Mesela öyle yapılmış Mekke'nin Medine'de. Farz kılınır. Hem de alır mı? Kılınır muhtemelen. Yani, uslu budur aslında bu şey arkadaşlar. Fakat Türkiye mezhebi ne yapmışlar? Efendim, sürede kılın, daha beni demişler bu şekilde. Onu kıl, koymuşlar. Sürede kılınıyor. Sonra ne oluyor? Tesbih gelince, efendim, cenaze var. Hem bari camatı var, cenaze var, cenaze var. E, çekme tespih et böylece. Peki, çekilme ne oluyor ama Bazı mezinler açıyor köyleri. Allahü Alemü Sıla ve dar başlıyor. Sıvanlı elamda iyi atıp bu şekil mi da böyle? Tep çektirmiyor ama çektirmiyor ama ona iz vermiyor ama bu zavallı. Ama geçiyor ben böyle. Bağırır, bağırır, Arkadan uzun uzun dualar yapılıyor. Fatih amalı çekiliyor. Her ikisi de ne bu şekilde. Bak, orada binat işine binat işine böyle görüyorlar. daha bu şekilde. Işte, Biraz işini burada böylece. Dua yapması değil aslında namazımızda böyle. O da sünnet değil o zaman. İşini yapmaz aslında böylece. O da sünnet aslında. Nedir bu oradaki dua? Namazın, hürmetine Allah'ın bir şey dilemek. Yani namazın kabulü duaya bağlı değil. Dua namaza bağlı aktarın. Böyle. Hatim duası yapılıyor. Bu da aslında şart değildir. Nedir bu oradaki duada? Hatim hürmetine duanın kabul olması bu böyle. Hatm ediyordu. Hatm bilim duası bilmiyorum. Etme. Bilmiyorsan Allah'ın kabul et de. Ruhuna gönder gönder. <gülüyor> Şimdi ne var burada muhtemelenler? Demek ki cihazen namazında usulü nedir? Kural. Önce farz namazı kılınır. Farz ayındır. Cihazen kılınır. Farz kifayedir. ikinci derecede. O kılınır. Ondan sonra giden giderler. Giden giderler. Akını gidenler süreni tek eder Allah'ım buna böyle. Yani sürenetten daha eftir olarak cihazeye götürmek. Acele. Daha eftir olarak. Acele. Ama günümüzde ne oluyor? Efendim, cihazeye bekletiliyor ama. Olu geliyor, kızı geliyor, damadı geliyor, kardeşi geliyor, şu su var, bu su var. Efendim, cumaya kalsın, şuna kalsın, buna kalsın. Yani bekletiliyor. Hele muhtemelen hastane yönleri, hastane hastanede acıymış hastanede. Yani zavallı morta kalıyor. Tek başına kadar morta kalıyor. Yani çok mahzun. Allah emanet. Yani zavallı kişi çalışmış. Çabalamış. Hacı boca gitmiş, ev almış. Daire almış. Takti ödemiş işte artık. Ev sahibi olmuş. Evin döşemiş. Zavallıya, zavallıya son gelesinde el nasip olmuyor. Böyle. Efendim morta kalsın, morta kalsın. orayı yıkansın. Orada morta kalsın. Yani. Yani ne kadar gariplik var demirse beraber bakalım onlar. Bahtta kalıyor böylece. İlgin bir gün bir kaza olmuştu da onu ortalamaya gittik cihaziden. Baktım bir yabancı garipmiş, alapazana gelmiş, başlarına gelmiş, kim o da bilinmiyor. Hatta sürüm taklı yüzden şerifhan yüzden taklıları da serfetmiş, kekini zerre böyle sakal mı var kişi böylece bahtta duruyor, bekliyor sadece bekliyor. Hatta bilmiyorsa yasaydı başkanlıklarında. Ama böyle yani normal bir durumda morgda bırakma cenazeyi çok böyle çirkin bir alıtmak tembirlerine böyle. Evine geliştirdim böyle? Böyle, böyle. Evini o çolukçuluklarına doyuyor diye bir görsün son zamanda böyle. Onlar hepsini görüyor cenaze böyle. Hepsi görüyor böyle. Konuştukları görüyor onlara böylece. Yani yıkanmadan yanında bir şey okunmaz. Odasından okunmaz. Yıkanmadan böyle. Öbürde de okunur an böylece. Şey öyle okunur. Yanda da okunmaz ama şey yanında da okunamaz başka bir şey okuna bir yanında. Cihanızın elinde kalması gerekiyor. Şimdi yine günümüzde böyle bekletiliyor cihanız. Öyle kalk ikinden kalkıyor, sinirin kalkıyor, bekletiliyor böyle. Bu bir. İkincisi camilerde bilemadan cihanızı bile böyle. Müezzin yapar, bara çağırar, uzun uzun dualar yapılır. ondan sahibi de hoca konuş yapar der. Onlar konuşma yapar. Hele böyle biraz şey insansa, yani üst tabakadansa böylece... ...dava loji, adayel mikrofonu efendim işte... ...övmeler, şunlar, bunlar artık böylece efendim işte... ...medet, dur bakalım, meddalga bakaması efendim efendim... ...şunlar bunlar bu şekilde böylece. Hep bir de bunlar muhtemelen efendim efendim. Bak. Bakın sürekli böyle tehlike ediliyor... ...acıl etmesi gerekiyor onlar efendim Ama teşviye gelince... ...birazı teşvik çekilmez ama cemaat çekiniz cemaatta doğru o daha bir cemaatlerler ama ferdo olarak çekme gerekiyor camı. herkes böyle parmağını oturuyor ve çeker bu şekilde. Sonra mutlaka dua şadır rakasında dua şadır rakasında mutlaka böyle yani tez çektik ama bitti. bu şekilde. Böyle. Hatta eğer cemaat azsa ama kullanacaksan kişi ne yapar ayata çek çeker demiş ayata bir çeker tam da bunlar böyle bırakma gerekiyor bunu da Hazreti Ömer'in zamanında mutliler Bizans İmparatoru bir elçi gönderiyor Medine'ye. Hazreti Halife'yken. Bu işin altına gelir şimdi. Hazreti Mehmet e o gün Medine İmparatoru'da Halife, yerden başkanı. Devleti İmparatoru mu devleti yani evveli? Yendiği süper gücü. Bir imparator. Hazreti Mehmet Halife, Medine İmparatoru'da Yaşlılık kimse bir kadının en bir duvarı çökmüş kerpiş evi. Hastamere geliyor. Ya amar, benim evim bak duvarı çöktü. Kimsem yok, param yok, garibim. E, nasıl yapayım orasını? Nerede inferde? Ben yaparım, gelip yaparım bunu. Hastamer gitti. Bahtışını yazın buraya, çamur değil mi? Çamur aldı, saman koymuş Bana kardı bunları aldı duvar almaya başlarken de elçi onda gelmiş Bizans'tan Roma'dan İstanbul'dan Konstantin'de o zaman orada Medine'ye gelmiş. Tabi gelen elçi, Bizans elçisi keli felli girmiş böyle artık. Yani Şarşal ve gölkenli girmiş tekrardan herhalde. Süslü altta gelmiş. Medine'ye geliyor, Halife'nin sarığını arıyor. İstanbul'daki Konstantin sarayı gibi. Medine şimdi geziyor, bakıyor Halife'nin sarıyı Derit başkanın sarayına arıyor böylece. Aldı görüyor bir şey? Belki anlayamıyorlar bu şekilde böyle. Soruyor. Nerede diyor halifenin sarayı? Yani kendiye var diyorlar. Evet, Kuba tarafında. Bilen biliyor gibi. Kuba tarafında böyle. Keşke bir var. Nerede işin kendisi? De? Diyorlar bir kadını eline yardım efekti veriyorlar bende. Elçi oraya geliyor. Bakıyor elçi bakıyor, Halife Ömer'e bakıyor. Kolunu sıvamış, ayaklarını yanlaya. Çamur karmış, belleri çamurlu. Kelpişteki üstü çamurluyor. Şimdi Halif'i getirenlere bu mu Ömer? bu Halif Ömer bu mu? Bu. Allah Allah. Yani dünya titriyor bundan Ömer deyince. Dünya titriyor bundan. Bu mu Ömer? Bu Ömer. Yani bir şey dediği imparator beni buraya diyor böyle. Yani Ömer'in bu olduğu bir şeyde Üstübaşı çamurlu, amene gibi çalışıyor burada. Bir şey imparator beni buraya göndermezdi diyor. Asama duyuyorum tabii. Doğru oldu. Eğer sevre göndermesiydi dede olmadı. İki sokardım, gözü körderim bunu İki param yap böyle. Orta işaret paramını yaptı bu şekilde böylece. Eğer importa sevre göndermesiydi, iki parayı iki sokardım, görene körderim bunu bu şekilde böyle. Eli çamurla bu şekilde. Kimse alamaz da bir şey. Eğerse importa gelci gelen görevini yaptı, gitti. İstanbul'da gitti, ne kadar bir O gitmişse koşullarda İmparatorlarım tabii gitti, öyle gitmek üzere İmparatorlar rahatsızlığında oldu, gözleri çok arıyor, gözler arıyor Aşemeyi gözlerini Yanına gitti Göz kapağında iki tane çamur, kuru çamur Kurumuş ama çıkmıyor ama e Çıkmıyor gibi böyle, kapandım efendim ben İmparatorlar gözünü böyle O kadar hekim dolta getirmiş, onu şarap bulamamışlar. Hatırlıyor ya şişeyi böyle. Hatırlıyor. Soruyorum kurtarlar, ne zaman oldu bu? Düşünün hesap yapıyorlar, filan filan gün zaman da oldu. Evet diye böyle yaptım. Şimdi günümüzde de muhteremler bu var ya Kur'an'a göre Müslüman diyenler var ya bunlar böylece, yani Resulullah dışlayanlar böyle. Sünnetleri dışlayanlar böyle Allah'a icmayı dışlayanlar var ya Haset olsa ona işe göze falan soksak keke diremezdi. Diletan Fatiha.